Rabbin, sonsuz kerem sahibidir. Kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediklerini öğretendir. Hayır, Rabbinin bunca nimetlerine rağmen, kâfir insan, kendisini ihtiyaçsız zannetti diye azar. Ama dönüş, elbette Rabbinedir. Baksana şu namaz kılan, o mükemmel kulu engelleyen kimseye, ne dersin, o hidayette olsa ve Allah'ı sayıp,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 İstediği kadar grubunu yardıma çağırsın, biz de zebanileri çağırırız. Hayır, ona boyun eğme, Rabbine secde et, ona yaklaş.